Mmm. -hmm. Alhamdülillahi Rabbil ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tövbe Vadisi'nde tövbenin en temel dinamiklerini anlattı. Bir iki fasıl açacak şimdi. Fasıl, eski alimlerin kitap eski derken yani bizden önceki onlar eskimez adamlardır. Önceki alimlerin kitaplarında bir konunun içinde az farklı bir boyutu olan bölümlere fasıl derler. Mesela kitabı tevbe diyor. Tevbe kitabı diyor. El fasıl diye bir bölüm açtığında yani tevbeyle yandan bağlantılı bir konuyu anlatacağım sana demek istiyor. Yüzde yüz. Mesela abdeste geçecek olsa ona fasıl demiyor. Ona ne diyor? Yeni bir bölüm diyor. Yeni bir kitap diyor veya yeni bir bab diyor. Fasıl demek yan konular demek bu konunun içerisinde. Faslun fi beyani hakikati teubeti ve ma fi min selef. Tevbenin gerçeği ve selef'ten bu konuda bize gelen bazı bilgiler. Böyle bir bölüm açıyor. Selef kime diyor? Ashab-ı kiram. Radiyallahu anhum. Ashab-ı kiram'ın çocukları durumunda tabi'in nesli Onların çocukları durumundaki tebeut tabi'innes. İsim olarak Ebu Bekir ve onun arkadaşlarına radıyallahu hanım, Hasan Basri ve arkadaşlarına rahimahumullah, Ebu Hanife ve arkadaşlarına bu üç nesle selef nesli denir. Şimdi de selefi diyorlar ya, bu üç nesle özeniyor demek. Bu bir iddia. Yani selefi. Ne kadar selefi olur bir insan onu Allah bilir. Ben Ebu Hanife gibiyim. Ben Hasan Basri gibiyim. Ben Ebu Bekir radıyallahu anh gibiyim. Temez akıllı bir adam bir defa. Niye? Büyük bitti ha bu. Yani öyle olmaya çalışıyorum der. Ben selefiyim. Ya da filanca selefidir demek Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kopyası demek. Hayhat! Kim kimi görmüş öyle? Bu daha çok İslam'a dışarıdan bir şeyler sokmaya çalışanların uydurduğu bir isimdir. Ashab-ı kiramı taklit etmek isteyen, onlar gibi olmak isteyenlere Selefi diye bir yad da yapıştırdılar. Yani bu sanki kabahat gibi oldu. Bir ara radikal dediler, şimdi Selefi dediler. Esasen bir Müslüman Selefi olmadıkça cennete giremez. Niye? Ebu Bekir Radıyallahu anh'a benzemeyeceğine kime benzeyeceğim bu dünyada? Hasan Basri'ye benzemeyeceksin, Ebu Hanife'ye benzemeyeceksin. İmam Malik'e benzemeyeceksin de kime benzeyeceğim bu dünyada? Herkes Selefi'dir. Ama bir ekol adı olduğunda samimiyet yok ortada bu isimlendirmede. Biz modern Müslüman olacak halimiz yok. Zaten Selefi'nin karşı tarafında kalanlara modern Müslümanlar diyorlar. Modern deyince ne oluyor? Ebu Bekir radıyallahu anh Hasan Basri'yi hacı amca köylü görmek anlamına geliyor. Anlaşılıyor ki bu bir tuzak. Müslümanız. Biz Müslümanız. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik. Başka bir adımız yok bizim. Biz Müslümanlıktan başka Selefi'ydi, moderndi, Afrikalıydı, Asyalıydı bu isimlerin hepsini sapıklık görürüz. Ama çalışma ruhumuz selefin ruhudur inşaAllah. İnşaAllah. Ne kadar ispat edebilirsek allah Teala'nın katında bunu. Evet. Seleften, tövbe ile ilgili gelen bilgilerden sana bir özet yapayım diyor. Ee, yani çok tatlı bir bölüm. Böyle sanki e, bizim bugünümüzü böyle görmüş de Rahmetullahi Allah ın Allah ın Ali anlatıyor gibi. Sümme i'lem yakinen İyi bilesin ki şimdi emme hazil akabeti akabetun sahbetun Bu tövbe vadisi çok zor bir vaatidir emruha muhimun çok önemli bir şeydir. ve dararuha azimun bunun oluşturacağı zarar çok kötüdür. felekat belagana bize ulaşmıştır. anil ustad ebi ishaq el isfarayini Ebu İshak el İsfarayini'den bize bilgi geldi ki rahimeullahü teala ve kan minar rasihina fi'l ilmi ilminde derinliği olanlardandı. Ebu İshak el el العاملin bir ilimle amel edenlerdendir. Ebu İshak El-Sefirani bu Sefiran İran tarafında ki yaşayan ulemadan 418 yılında vefat etmiş. Hicretin 418. Demek ki bin hemen hemen 1030 sene önce vefat etmiş. İran tarafı deyince ürkmeyin. İran 3-4 asırdır böyle bir değişik bir kaymanın merkezidir. Daha önce İmam Müslimlerin yetiştiği yerdir. Bu ümmetin en büyük alimleri Ebu İsak da onlardan biri o topraklardan geldiler. Elhamdülillah. Rahimullah. Şimdi Ebu İsak el-İsfirayini ne diyor bakınız? Tövbenin önemini anlatan sözler nakledeceğim sana diyor. Ennehu kâle dedi ki da'vutullâhe sübhânehu selâthîne seneten. Da'vutullâhâ, Allah'a dua ettim demiş Ebu İsa'k. Selâthîne seneten, otuz sene. En yarzukani tevbeten nasûhan. Bana iyi bir tövbe nasip etmesini istedim diyor bu zat. Bin otuz sene önce vefat etmiş. Thümme te'acceptu fî nefsî. Sonra kendime şaşırdım ve kultü dedim ki kendi kendime. Subhanallah. Subhanallah bir tesbihtir ama konuşma esnasında subhanallah dedin mi? Hayret ya. Hayret ya demek gibi dini bir kelime olarak subhanallah hayret ya taajjub cümlesi. Hacetun da'awtu Allah'a subhanahu ve fiha Hayret yahu bir şey istiyorum Allah'tan 30 senedir Fema kudiyet il elan hala Allah benim tövbemi, bana bunu nasip etmedi tövbe'yi bana nasip etmedi. Ferayetüfi ma yaran naimo rüyada herkesin gördüğü gibi bir şey gördüm böyle istem. Önce 30 sene dua etmiş 30 sene sonra da demiş ki Ya Rabbi hala benim tövbe ile ilgili isteğimi kabul buyurmadın bu sefer rüya gibi bir şey görmüş. Ke enne kâilen li, Bana birisi dedi ki ete te'accebu min zârik Buna mı şaşırıyorsun? Etedri mâza tes'elullâhe sübhâne Sen Allah'tan ne istediğini biliyor musun? Ne istiyordu Allah'tan? Tövbe nasip et bana. E sen Allah'tan ne istediğini biliyor musun? İnnemâ tes'elullâhe sübhânehu en yuhibbeke Sen Allah'ın seni sevmesini istiyorsun. Emma sem'a tekûlehu teala çünkü tövbe etmek Allah'ın sevmesini sağlamak. İnne Allahi hubbu tevvabine ve yuhibbul Allah tövbekârları ve tertemiz olanları sever ayetini görmüyor musun? Hadi hayetun heyynetun. Yani Allah'ın seni sevmesini basit bir şey mi, kolay bir şey mi görüyorsun da 30 senedir hala sana gelmediğine üzülüyorsun? Tanzur ilahı ulayil eimmeti ve ihtimamihim şu imamlar imam kime deniyordu bizde önder önder demek cami imamı demek değil Ebu Hanife niye imam deniyor ümmetin fıkhıta önderi çünkü Tanzur ilahı ulayil eimmeti ve ihtimamihim şu imamlara bak şu önderlere ve muvazbeti him ala salahi kulu bihim sürekli kullanma yapma Kalplerinin salahi için nasıl uğraşıyorlar bir baksana ve tezvudili maadihim dönüş güzergahı için nasıl azık topluyorlar. Ve ama zararul makhufu fi taakhir tevbeti tevbenin gecikmesinden büyük zarar olur demişti ya o korkulan şey nedir? Fıin abwul alzambe ilk günah kasvetun bir katılıktır. Wa ahiruhu vel ayaz billah. Vel billah ne demek? Allah muhafaza buyursun. Ve ahiruhu şu umun ve şakvetun. Nasipsizlik ve betbahtsız betmahlıktır. Feyyake Yani korkuyoruz tövbeden niye diyor? Çünkü bu önce küçük bir katılık olarak başlar. Yani bir şey olmamış gibi düşünürsün. Sonra Allah'tan nasibin kesilir, anlamazsın. Korku bu. Baştan hissedilmiyor bu. Tıpkı hastalık gibi. Sende kanser mikrobu olduğunu anlamıyorsun. Ama yatağa düşünce iş işten geçmiş oluyor. İlk günahlar hep böyle işleniyor. Feiyyâk sakın ha entensa unutmayasın. Emra iblis'e, iblis'i sakın unutmayasın. İblisin işini unutma. O da neyle başladı iblisin ki? Ee, Adem'i topraktan yarattın diye bir cümleyle başladı. O cümleyi söylerken iblis şeytan değildi. Allah'a yakın kullardan biriydi. Bir kelimeyle ipleri koptu. Kasvet dediği, katılık dediği bu. وبلعم ابن باعورا Bel'amebni Ba'urâ'yı da unutmayasın sakın. Bel'amebni Ba'urâ, İsrail oğullarında bir alimin adı. Çok büyük bir alim. Derler ki mucizeler düzeyinde keramet görülmüş onda. Fakat böyle bir cümleyle yine yuvarlandı. Köpekler gibi geldi bize Allah buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Köpek gibi adi bir şekilde yani dünyada ahirette köpek yok. Köpeğin bir günahı yok ahir Ama dünyada nasıl köpekler sefil kabul edilir, öyle rezil lüsvah yani imansız gitmiş ahirete. bel ba'ura da çok büyük kabahatlerle başlamamış bu işe. Konumuzu uzamazsın diye onu uzatmayalım. Yeri gelince tekrar zikredim. Kâne mubtedeu emrihime Bu iblis ve Belam İbn Ba'uranın mübteda başlangıcı zemben. bir günahtı ve ahiru küfran sonunda kafir oldular. Fe ve helak oldular ma'ale halikine ebedel abidin. Sonsuzlara kadar helak olup gittiler. Bir daha geliş geliyor. Belam İbn Ba'uran'ın ba tövbesi yok. Bitti, öldü, gitti çünkü. İblis'in tövbesi yok. Fe sana tavsiyem, Rahimekallah, Allah sana rahmet etsin. Ey kardeşim, Bitteyakkuzi, uyanık ol, Vel cehdi, ve büyük gayret göster. Asa, En teqle'a min kalbike irke hadel ısrar. Belki kalbinden bu inatçı damarı koparır atarsın. Kalbini temizlemek. Ve, Tuhallise rakabeteke min hazihil evzâr. Bu günahlardan, yüklerden omuzlarını temizlersin. وَلَا تَعْمَنْ قَسَاوَةَ الْقَالْبِ مِنَ <الدُّنُوب> Sakın güvenme. Kalbinin katılaşma tehlikesinde sakın kendine güvenme. Sonra erteleyip de günahı sonra yaparım. Tövbemi zannetme. وتأمل حالك kendine iyi bir düşün. Falakat qala ba'du's salihin salihlerden bazıları demişlerdir ki inne sawadel kalbi kalp kararması minez zunubi günahlardandır. Sen kalbini karartıyorsun bu günah yüzünden. Ve alamatu sawadel kalbi kalp karanlığı ne demek? Kalp nasıl kararıyor? Ella tecide lil kulubi minez zunubi mafza'an khaufan Demek, mefza haufen demek. <gülüyor> Kalpte günahın büyüklüğüne karşı bir korku yok. Normal. Normal. Ramazan'da yemek yiyor, sanki Şubat'ta yiyor, Ramazan değil. Önemsemiyor. Gibi. Ve lâ <gülüyor> littâ'ati Allah'a ibadet ederken de lezzet almıyorsun. وَلَا لِلْمُوْعِزَةِ مَنْ جَعَنْ Nasihat de girmiyor kalbe. Kulaktan girmiyor nasihatler. Ayet-i hadis dinleme. وَلَا تَسْتَحْقِرَنَّ اَذْذُنُوبَ Sakın günahları basit görme. فَتَحْسِبَ نَفْسَكَ تَائِبًا وَاَنْتَ مُصِرٌ عَلَى الْكَبَائِرِ Yani hem günahları işliyorsun, hem de Kendini tövbekar zannediyorsun gibi bir aldanışa girme. Kema kâle bu şiiri okuyalım. La تَحْكِرَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ اَقَلَّهَا اِنَّ الْقَلِيلَ مَعَ الدَّوَامِ كَثِيرُ Sakın günahların azı diye bir şey düşünme. Çünkü sürekli olunca az da çoktur. Ben bunu şöyle örneklendireceğim. Bir paket sigarada 20 tane var. Bir tek sigara alıp içen "E ben bir tane içtim." diyorsa, 20 tane olunca ne diyecek?" Dolayısıyla günahın azı yoktur çünkü sayı çoğalınca günah büyüyor. Lâkıt belavana an Kehme İbnü'l-Hasan. Kehme İbnü'l-Hasan hicretin 149. senesinde Basra'da vefat etmiş. Demek ki hemen hemen e, tabi'in neslinden birisi. Ennehu kâle o demiş ki, ez nebtu bir günah işledim. Fe ene ebki aleyhi munzu 40 seneten. 40 yıldır ağlıyorum o günahım için. Kıyla mehve ya ebâ abdillah. demişler ki nedir o ağladığın günah? Kâle Demiş ki şimdi günaha dikkat edin. Korkunç bir günah işlemiş. Bakın. Kale Zâranî ehullî fillâh Allah için bir kardeşim beni ziyaret etmişti. Feşteraytulehu semeken Ona balık satın aldım. Fe ekele Ve o da o balığı yedi. Yani balık getirmiş balıkçıdan. Pişmiş balık. Misafir kardeşi gelmiş, onu yemiş orada. Summa kumtu ile hayatı jarinli. Komşumun bahçesine gittim, bir avuç toprak aldım. Fakat Bir avuç toprak aldım. Fakat bir Elini yıkadı o toprakla. 40 yıldır ağlıyormuş bunun için. Sahibine sormadan bahçeden bir avuç toprak niye aldım diye. Komşusu bir defa yabancı değil. Tabi siz bu toprağa ne yapacağını zannediyorsunuz. Cevap. Deterjan çocukları olarak. Rengarenk, kurutucu, koklandırıcı, yaşlandırıcı deterjanların sahipleri nesil olarak. toprağın ne işe yaradığını bilmiyorsunuz. Çamaşır eskiden ağaç külüyle yıkanıyordu. Deterjan diye kül atılıyordu. Şimdi kül deyince çamaşır atılıyor bir daha yıkanmaz diye. Eller de toprakla yıkanıyordu. Bir avuç toprak alıyorsun, çeşmenin altına gidiyorsun, elini toprakla yıkıyor. En iyi temizleyici toprak. Çamaşırı temizlerken de külle temizliyorlardı. Bu da arkadaşına elini yıkamak için su dökecek, gitmiş oradan bir avuç toprak almış. Kendi bahçesi herhalde kayalık bir yerdi. Niye sahibine sormadan oradan bir avuç toprağı aldım diye 40 yıldır ağlıyormuş. Kıyamet gün ne yapacağım o toprağı ben diye. İnce ayarlar bunlar. Allah onlardan razı olsun. Fenâkş nefseke ve hâsebha. işte sen şimdi kendi kendine bir tartış bakalım. Vesâri ile tövbet ve bâdir. Hemen koş, tövbe et. Fe innel ecelu maktumun. Ecel gizli çünkü. Ecel gizli. Ve dünya gururun. Dünya tuzak. Ve nefse ve şeytan aduvan. Şeytan ve nefis düşman. Ve tedarra <gülüyor> ilallâhi subhanehu ve teâlâ ve b'tehil Allah'a yalvar, Allah'a dua et. Vezkur <gülüyor> ve hatırla. Hâle ebînâ Âdem'e aleyhisselâm Babamız Adem Aleyhisselam'ı hatırla. Ellezî halekehullâhu subhanehu ve teâlâ bi'ydi. Allah onu kendi eliyle yarattı. Bu eliyle yarattı sakın böyle Böyle bir el aklınıza gelmesin. Allah deyince aklınıza ne geliyorsa, Allah'ın eli deyince aklınıza o gelsin. Allah'a şekil veremediğiniz gibi eline de şekil verme. Yani kendi eliyle Allah Adem'i yarattı, toprağını yoğurdu demek. Kadınların hamur yoğururken yaptığı şey demek değil. Emir buyurdu, irade etti, Adem'i yarattı. Nasıl? Cennette sorarız inşallah nasıl oldu. Dünyada bilinir şeyler değil. Adem babamızı unutma. Allahu Teala onu kendi eliyle yarattı. Topraktan. Ve nefefe min ruhihi. Kendinden Allah ruh verdi Adem'e. Çamurdu çünkü. Küp gibi bir şeydi. Allah ona kendinden yani kendinden Allah kendi zatından ona ruh verdi. Ve hamalehu ila cenneti ala a'naqil melaikati. Meleklerin omuzlarında cennete götürdü onu. Lem yuznib illa zenben vahiden. O da orada tek bir günah işledi. Fe nezele nezele bütün bu başına gelenler o zaman geldi. Hatta Ru'ya ta ki rivayet edilir enallahu teala kale Allah ona dedi ki: "Ya Adem, be Adem, ey jarin kuntuleke? Nasıl bir komşuyduk biz seninle?" Hatırlayan beni nasıl bir komşu gördün kendine? Çünkü cennette Allah'la beraberdi. Kale ni'mel caru ya Rabb. Sen ne güzel komşuydun ya Rabbi dedi. Kaleye ya Adem. Ey Adem buyurdu ona Allah. Uhruç min civari. Benim komşuluğumu terk et. Ve da'an râsike tâce Sana verdiğim şerefi de bırak cennette. İndir başından onu. Fe innehu la yücavirunu men asâni. İsyan eden benim komşum olamaz dedi ona. Yani burada Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı kendi eliyle yarattı. Ruhundan lütfedip ona verdi. Cennete meleklerin omuzunda onu götürdü ama Adem yapacağını yaptı. Sonra hatta innehu fîmâ riviyye rivayet edilir ki bekâ alâ zembihî mi'eteysenetin iki yüz sene günahından dolayı Adem ağladı. Hatta kabile tevbetehu Allah tövbesini kabul etti ve gafara Tek bir günahı vardı. Onun günahını affetti Allah. Haza haluhu ma'anebi. Bu iş haza halu Allah böyle yaptı. Bu iş böyle oldu. peygamberiyle ve sıfihhi ve onun seçtiği kulu Adem. Allah hasafa Adem'e. Allah Adem'i seçti. Bu kadar güzellikler verdi. İlk ona gösterdi cenneti. Ha da halu fi zenb Tek bir günahta sonuç bu oldu Adem için. Fe keyfu halul gayri fi zunub la Adem'in dışındakilerin sayılamayacak kadar günahları var. Onların hali ne olacak? ve hada tadrru'u tæibeh ve ibtihalu bu adem üstelik de yalvardı yakardı 200 sene fe <gülüyor> keyfe bil musirru l mutaassif etip halati be yanaşmayanın halini düşünebiliyor musun ve laqad ahsana man şu şiiri söyleyen ne güzel söylemiş yakhafu ala nafsi men yetub Fekâif ve tarâh la Tövbe eden Adem korktu, akibetinin ne olacağından. Hiç tövbe etmeyen ne yapacak acaba? F'in tüb eğer tövbe ettiysen tüm menaqûl te Ama tövbeni bozduysan bir başlık daha açtı şimdi. Tövbe ettin, tövbeni bozdun. وَعُدْتَ اِلَى bir سَانِيًا Yine bir daha günah işledin. فَعُدْ اِلَى الثَّوْبَةِ مُبَادِرًا Bu sefer tövbeye dön tekrar. Yani günahkardın bir numara. 2 numara tövbe ettin. Üç numara yine günah işledin. Dört olsun bir daha tövbe et. Beşinciye bir günahım daha oldu. Altıya geç. Şeytan bir vuruyor, sen tövbeyle bir vur. Bir daha vurdu, bir daha vur, bir daha vurdu, bir daha vur. Başta ne demişti? Böylece, böylece şeytanın seni 20 günahla Allah'a göndermesi, ahirete göndermesinde nedir 19'undan kurtulursun, bir tanesi kalır hiç olmasın. Tövbe ettim, tövbemi bozdum diye korkup bir daha tövbe etmemek, yeni işlediğin günahtan akılsızlık diyor. وَكُلِّ نَفْسِكَ Kendi kendine şöyle söyle. لَعَلِّي emutu قَبْلًا اَعُودَ اِلَ الذَّنْ بِهَذِهِ الْمَرَّ Bu sefer bakarsın, yeni bir günah işlemeden tövbe etmiş olarak ölürüm ve tertemiz giderim de. وَكَذَلِكَ سَالِسًا وَرَابِعًا Üçüncü, dördüncü, hep böyle yap. Bu sefer kurtulacağım, bu sefer şeytanın eline düşmeyeceğim de. Ve kemâ zamba zembe vel avde ileyhi hırfeten. Bunun da altını çizelim, bu satırın altını çizelim. Müthiş, yani bunu söylese, gazali söyler herhalde diyeceğimiz mübarek bir söz söylüyor. Ve kemâ zamba zembe vel avde ileyhi. Nasıl sen günahı tövbe edip günahtan Tekrar günaha dönmeyi hırfeten meslek edindiysen fetekizet-tövbe ve'l-abd hırfeten tövbe etmeyi de meslek edin. Nasıl günah meslek ediniyorsun? Yaptı, bozdu, yaptı, bozdu. Bu sefer tövbeyi de öyle yap bari. Tövbeyi de meslek edin. Ve la tekun fi't-tövbe a'acze menke fiz Tövbeyi günahlardan daha basit hale getirme. Ve <tövbe> la sakın umutsuz olma. وَلَا يَمْنَعْكَ الشَّيْطَانُ مِنَ التَّوْبَةِ بِسَبَبِ ذَلِكٍ Sakın şeytan seni bu sebeple tövbeden uzaklaştırmasın. innehu Çünkü senin tövbeyi de günah gibi adet edinmen delaletul hayri. Çok iyi bir işarettir. Çok iyi bir işarettir. اَمَّا تَسْمَعُ قَوْلَهُ صَلَّى aleyhi ve وَسَلَّمُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünü duymuyor musun? ''Khiyarukum'' <gülüyor> sizin en iyileriniz ''Küllü <gülüyor> mufetti'nin tevvâbe'' çok günah işleyip tövbe edenlerinizdir. Günahı da çok, tövbesi de çok olanlar iyiymiş demek ki. ''Ey kesirul ibdila'i bizzem'' yani mufettinin ne demek? Çok günah işleme belasına düşenler. ''Kesiru tevbeti minhu'' ve böylece de çok tövbe ediyor günahlardan ve ilallah, celle Allah celle celalu bi nidameti ve istiğfar Allah celle celalu'ya dön pişman olarak istiğfar ederek ve tezekkar kavluhu subhanahu Allah taala'nın şu sözünü hiç unutma men su an kim kötülük işlerse veya kendisine zulmederse günah işleyerek sünbe yestuğfir sonra da Allah'tan istiğfar isterse, يَجْدِ اللّٰهَ غَفُورَ Allah'ı gafur ve rahim olarak bulur. فَهَذِهِ hadi İşte sana bunu anlattım. وَبِاللّٰهِ التَّوْف۪يقُ Başarı Allah'tandır. Faslun, yeni bir fasla geldik. Evet, burada bir bölüm daha açacak ve sonunda güzel bir dua öğretecek bize inşallah. Ee, onu da hızlıca okuyalım. Fi beyani hakikate teubet sadikati. Gerçek doğru bir tövbenin ne olduğunu konuşacağız. Ve cümletül emre işin özeti şudur. Enke izepte da'te. Sen işe başladın. Ve berra'te kalbeke aniz-zunub külla. Kalbini bütün günahlardan temizledin. Bi en tuaddinehu ala alla tu'ude alla tu'ude ila'z-zamb ebeden. Elbette de kalbe inandırdın ki ben bir daha günahları işlemeyeceğim. Bunu söz verdin. Diye küm makan mink ala vajhin. Bunu öyle bir yap ki, alim Allahu Subhanahu wa Taala Allah bilsin siddka azmi kafihi. Senin dost doğru düşündüğünü ve kararlı olduğunu Allah bilsin. Min kalbin sadıkın taqiyin. Doğru ve takva bir kalp sahibi olarak bunu yapıyorsun. Ve tur di'al husu ma bi Mümkün olduğu kadar da sen de hakkı olanlardan da helallik alıyorsun. Ve takdil fevaite bi ma Kazaya alayhi. kalmış namazları, oruçları da kaza ediyorsun. Ve terci'u fil baqi ila Allahu subhanahu ve Bundan sonra da bil ibtihal ve tabarrui Dua ederek, yalvararak Allah'a kalıyor gerisi artık. لِيَكْ ف۪ي kezalik O zaman Allah sana yetecek. Kuru kuru'ya lafla, tövbeyle değil sen bu programı yap gerisini Allah'a bırak. سُمَّ bu. Şimdi orjinal bir tövbeyi tarif ediyor. سُمَّ Git فَتَغْتَسِل Güzel bir guslet فَتَغْسِلْ siyabeke Elbiseni de temizle ama. وتصلي اربع ركعات كما يجب سنnete uygun dört rekat namaz kıl ve taddu vejheke alel ard ve anlını toprağa sür bildiğimiz toprağa fi mekanin halin yalnız bir yerde la yaraike illallahu subhanahu seni sadece Allah görsün yalnız bir yerde summe tec'alu turaabe ala rasike yerden toprak al saçına başına at onları ve tummarigu vechhe kellezi huve a'azz a'da'ik fi't turabi bi'dam'in jarin ve kalbin hazin ve sawtin 'al. Yerden aldığın toprağı gözünden de zaten yaşlar akarken yüzüne başına sür o o böyle yani perişan halini böyle yani kıyamet günü o toprak, toprağın içinden kalkıp Rabbin huzuruna gideceğin sahne gibi bir sahneye büründür kendini. Gözlerinden yaşlar akıyor olsun. Kalbin hüzünlü olsun. Yüksek sesle sesinin çıktığı kadar ve tezkuru zunubeke vahiden vahiden ma tek tek günahlarını say. Şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım ya Rabbi de ve telumu nefsikale asiyeti aleyha ve kendini ayıpla. Ben layık olmayacak bu günahı yaptım. Çok seviyesizlikti ya Rabb. Vetuba biha ve kendini ayıpla kına ve tequlu Eme testahiy ya Ey can sen bunu niye yaptın? Ey filan adın neyse. Niye böyle yaptın diye kendi kendini proteste et. Mikrofonun önünde değil. Allah'tan başkasının olmadığı yerde. Eme aneleke ente tubi? Hala gerçek tövbe yapmayacak mısın? Eleki takatun bi azabilillah. Subhanallah. Allah'ın azabına sen dayanacak gücün var mı? Eleki hajetun bi sakatilillah. Eleki hajetun bi sakatilillah. Subhanallah. Yani sen Allah'ın azabını mı istiyorsun? Bela mı istiyorsun? Ve tezkuru min haza ve tebki. Bunu çokça yap ve ağla. Sümme terfa'u yedeyke ila rabbir rahim. Sonra rahim olan Rabbine ellerini kaldır ve tekulu de ki ilahi ey ilahım abdukel abiku raci'a ila babik bu günahkar kulun senin kapına geldi. Abdükel aası raci'a ila sulh günahkar kulun affını istiyor. Abdükel bu etake bil uzr günahkar kulun senden özür diliyor. Fefu anni bi cevdik bi Ey Rabbim sen beni lütfunla affet. Ve tekabbelni bi fazlik. Senin fazlınla yani ihsanınla beni kabul buyur. Vanzur ileyye bi rahmetike. Rahmet nazarıyla bana bak. Allah'ım ey Allah'ım. İvfirli ma selefe mine Geçmiş günahlarımı mağfiret buyur. Ve asimni fîmâ bakiye minel ecel. Ömrümden geri kalanlarda da beni koru bir daha günah işlemeyeyim. Feinnel hayra kulluhu biyadik. Çünkü her hayır senin elindedir ve ente bina raufun rahim. Sen bize çok acıyorsun ve çok merhametlisin. Summe dua duaa'ş-şiddeti. Yani zor zamanlarda yapılan şu duayı yap. Ve o dua şöyledir. der ya: Mucelli'a azaimel umur. Ey büyük işlerin sahibi Allah. Ya Muntaha Hımmet Mähmumin Mähmumin Me Mähmumin Dertliler demek. Ey Dertlilerin ulaşmak istediği son makamın sahibi Allah. Ya men ide arada emran. Ey bir şey istediği zaman fiynle mayakurle okun fayakun ol deyip de her şey olduran Allah. E hayat biye zünubun bana beni günahlar kuşattı sentemiz onları sen temizleyebilirsin yamahdur niküllü şiddetin Ey şiddetlerden çıkaran zorluklardan çıkaran Allah Küdü etetteruk elise Ben bu anın sahibi olduğunu biliyordum Yani ben biliyorum ki sen şimdi beni duyuyorsun Fethüp aleyye tövbemi kabul buyur inne rahim çünkü sen tövbeleri kabul edensin sünme bu buka'i sonra çok ağla ve tezellülü ve boynun bükük olsun ve kul ve de ki ya men la yesgahluhu şenun an bir şeyle meşgul olmak gibi bir sıkıntısı olmayan Allah'ım benim yani benimle meşgul olmak seni yormuyor ya rabbi ve la sem'un an ses geliyor diye öbür sesi duymamak yok sende ya men la tughallituhu al-masailu. İşler çok olduğu için işi karışmaz Allah'sın sen. Ya men la yubrimuhu ilhahul mulihin. Ey ısrar ettiğimiz için ısrardan bıkmayan, usanmayan Allah. Ediqni bard afvik. Affediciliğinin serinliğini bana hissettir. Ve halavete Beni affettiğinin tadını duyayım. Bir rahmetige ya erhamer rahimin ey rahmet edenlerin en merhametlisi senin rahmetine sığınıyorum inneke ala kulli şeyin kadir çünkü sen her şeye kadirsin de. Sümme tussalli alennbi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getir ve esteğfiru li jami'il müminin ve'l müminat. Bütün erkek ve kadın müminlere e, istifaret yani orada sen istifar ettin, kalkıp gitme annen, baban ve diğer müminlerin hepsine istifarat ve <gülüyor> tercih celle celalu buradan da kalk artık Allah'a itaat eden bir kulum diye karar ver fete ku kat tüb işte sen nasuh tevbeyi yaptın ve kad xarajte minzü sen günahlardan çıktın tahiren tertemissin. Ke yevmi veledet ke ummuk. Ananın doğurduğu gün gibisin. Ve ahabbeke Allahu Teala. Allah seni şimdi sevdi. Ve leke minel ecri ve sevap Sana karşılık verecek, sevap verecek. Ve aleyke minel bereketi ve rahmeti. Sana Allah bereket ve rahmet indirecek. Mâ la yuhiytu bi'i vasf-u vasıfin. O inecek rahmeti ve bereketi hiç kimse sana anlatamaz. Ve hasele lekel ve vel halâs. Allah seni kurtardı, sana güvenlik verdi. Ve necevte ve kurtuldun artık. Min gassatil measi. Günah cenderesinden kurtuldun. Ve Ve günahların azabı ihtimalinden de kurtuldun. Fit dünya ve ahire. Hem dünyada hem ahirette. Ve küntekat te ve böylece. Artık bitirdin. Hadihil akabete biizdillahi sübhaneh bu vadide geçtin gittin artık. Vallahu Teala. Allah veli'l hidayeti ve tevfik. Allah hidayetin ve başarının sahibidir. Bi ve Bunu da lütfu keremiyle yapıyor. Kimseye bir borcu yok. Böylece Hazalimiz rahmetullahi aleyh bu kendi derin dünyasından bir tövbeyi nasıl yaptığını bize de tarif etti. Allah ona rahmet etsin. Bu tövbenin güzelini yapmayı da bize nasip etsin. Böyle bir tavsiye niteliğinde söylüyorum. Buradaki sözlerin aynısını tekrar etmenin hiçbir güncesi yok. Mübarek sözler zaten ama herkes kendi lisanına uygun olarak buradaki mantığı alıp bu mantığı kendi dilinle doldurup bir kağıda yazıp onu bir işte ne zamansa Allah'tan başka seninkinin olmadığı yerde yap diyor ya. Topraklı bir yerde yap diyor. Yüksek sesle yap diyor. Çünkü yüksek ses niye yüksek sesle yap tövbeni diyor. Çünkü çocuk biraz acıkınca nazlı nazlı ağlar. Çocuğun sıkıntısı büyüdükçe sesi de yükselir. Annesi ya da onu alacak kimse gelmeyince yanıyor gibi bağırır. E, ya Rabbi sen çok iyi olurdu. Diyan kul başka, feryadı arşa kadar yükselen kulun tövbe arzusu başka. Vesallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.